aleyküm ve ve ve Ve ve min Ve ve Ayağı var Allah. İttakullah Ve Nəzihem muhsinoh. Kana Allah ﷻ sıraçalbi kitabihi kelim. La uzmi Allāhi min al-shaytān al-fādi. Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Subhan Allāhi aṣrā bi awdhi liham ila al-masjid al İllâhu ve sebi'ye uymazı yırsadakallâhu'l-Nasihim. İsra Suresi birinci ayet geldi. Bir çoğunuz mal olarak da bilirsiniz. Allah Subhan'dır. Onu tesbih ederiz ki noksan sıfatlardan tesbih eder. Onu, kafirlerin onu yanlış olarak vasıflandırdığı her şeyden onu arındırır ve kafirleri protesto ederiz ki o kulunu gecenin bir zamanında kısa bir anında Haram Mescidinden Aksa Mescidine Mekke'den Kudüs'e ulaştırdı. Ki o mescide Aksa'nın etrafını bir mübarek kıldık, bereketlendirdik. Hayatlerimizi gösterelim diye i, onu gecenin bir anında oraya ulaştırdık. fakat her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Filistinli kardeşimiz Kudüs'te Mescidi Aksa ve çevresinde Müslümanların gördüğü zulümlerden bahsetmeye çalıştı ve oranın önemini bize vurgulamaya, tekrar hatırlatmaya gayret etti. Allah razı olsun onda. Sadece Filistinli Gazze'li kardeşlerin sahip çıkması gereken bir yer değil. Bütün Müslümanların elbette sahip çıkmamız gereken, bize emanet edilen, mübarek mukaddes bir yer. O yüzden Mescid-i Aksa konusunda, Kudüs konusunda daha fazla duyarlı olmalıyız. Nedense senelerdir Kudüs unutuldu, Mescid-i Aksa unutuldu, Filistin unutuldu. Oralarda zulüm kalmadığı için Oralarda Müslümanlar şehadete ulaşmadığı için e, unutulmuş değil. Türkiye'de maalesef devlet endeksli bir din var ve devlet İsrail'e karşı çıktığında Müslümanlar da sokağa dökülebiliyor. Ama devlet hükümet İsrail'le anlaşmalar yaptığında, onunla iyi geçindiğinde sanki Filistin meselesi yokmuş gibi, sanki ee, İsrail artık Müslümanlar için tehlike olmaktan çıkmış gibi Müslümanlar unutabiliyor ve e, sadece Hristin meselesi olmuş gibi görüyor. Gerçi kendi mescitlerini koruyamayan, kurtaramayan, işgalden e, devletin ve gayri İslami unsurların e, camilere hakim olmasından e, rahatsızlık duyup oralardaki işgali kaldıramayan insanlar büyük mescitlerini, Mescid-i Aksa'yı nasıl kurtarsınlar? Ama bu bilinç içinde olmazsak, yakamızdan yakışılacağını hesaba katmamız lazım. Kardeşimiz Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e niye gitmiyorsunuz? dedi haklı olarak. Allah kabul etsin ben bir zamanlar gittim ve tekrar gitmeyi düşünüyorum. Orada 7-8 yaşlarında çocuklar oyun oynuyorlardı. Mescid-i bahçesi sayılabilecek hemen yanında. Çocuğun oyunlarına ben de katıldım önce. Beraber oynadık. Güldüler filan. Sonra çocuğun birine söyledim. Dedim ki bu Yahudiler karşıda gözüküyorlar. Hep ne yapıyorlar? Müslümanlara gözdağı vermek için Beşer 6'er kişilik gruplar halinde Yahudi askerleri oralarda nöbetler tutuyorlar. Dedim ki şu Yahudiler yarın sizin evlerinizden sizi çıkartsalar buraları işgal etseler ne yaparsınız? Böyle 7-8 yaşındaki çocuğa sorduğum soruya bekliyordum ki işte Türkler yardım etsinler filanlar şöyle yapsınlar diyecek. Çocuk Ayaklarının üzerinde böyle biraz büyümeye çalıştı, ayaklarının uçlarına bastı, büyüdük büyü ya kendisi dağ gibi oldu. Dedi ki ben varım, ben varım. Dolayısıyla Yahudilerin hakkından ben geleceğim. Yapamazlar, karşılarında beni bulurlar. İşte yedi yaşındaki çocuk kendisini bir Allah'ın askeri olarak görüyor ve korkusuz bir şekilde Yahudilerin karşısına çıkabilecek bir cesarete sahip. İnternetten video olanı görmüşsünüzdür ve İsrail kimden korkuyor? Türkiye devletinden korkmuyor. Suriye'den, Suudi Arabistan'dan korkmuyor. İşte o 7 yaşındaki çocuktan, onun imanından korkuyor. Tevhidi bilinçten korkuyor. Ve o yüzden Sadece taş atmaktan başka silahı olmayan o çocukların üzerine tankları ne atıyor, ee, sürüyor, onları ezmeye çalışıyor. Ee, Kudüs meselesi bizim meselemizdir, ilk kıblemiz orasıdır ve e, kıyamet doğru hem namazdaki kıyamı hem de namaz gibi kıyamı kıblelerimiz belirleyecektir. Önce Kudüs'ü, sonra Mekke'yi, müminler e, her türlü işgalden kurtarmaya gayret etmek için e, cihat ruhuna yapışmak zorundadırlar. E, orada ancak kardeşimizin de söylediği gibi cihatla oralar e, yeniden elimize geçer. Cihat sadece silahla savaş değildir. Elbette silahlı tarafı da vardır ama bizim e, İsrail'e karşı onların mallarını kullanmayarak, ona karşı tavrımızı göstererek, İsrail dostlarını da dost kabul etmeyerek, Allah'ın düşmanlarını düşman kabul ederek cihadımızı gerçekleştirecek yollar bulmalıyız. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَرْدَعَ الْنِزَامُ اَلَامُ اللّٰهِ بَيْكِ الْاَز۪يزِ الْحَلَّامُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَىٰ اَبْتَالَ الْكَلَامُ Ey da ki an rahman